lazım. Siz güzelini yapmışsınız. Allah razı olsun. Ben size vaaz vermek üzere efendim davet olununca Adem kardeşim tarafından gezdirdiğim hadis kitabından bir sayfayı açtırdım birisine. Şu kırmızı işareti de oraya koydurdum. Kura'da bahtınıza çıkan birkaç hadisi şerefe okuyacağım. Eğer karnınız acıktıysa dinlemekten yorulursanız Efendim, canınız eve gitmek istiyorsa hanım daha fazla müsaade vermemişse o zaman biraz böyle uyur gibi yaparsınız. Ben anlarım hemen şeyi kısa keserim ama istediğiniz kadar, yatsıya kadar da konuşabiliriz. O size bağlı. Başınızı eğmenize, uyumanıza veya uyanık durmanıza bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bilmiyorum bu hadisi şefini duydunuz mu? Hazreti Ali Efendimiz'e buyurmuş ki Ya Ali İnnel İslam'a üryanun İnan Klebasu'l takva ve riya'u'l huda, mezi netü'l haya ve, ve imadü'l vera ve melakü'l amelu salihu ve esasü'l islamü hubb ve hubbi ehli beyti. Sadaka Resulullah kıma Bu hadis-i şerif, bir tek hadis-i şerif ama çok güzel manaları, mühim konuları ihtiva ediyor. Zaten Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği meziyetlerden birisi güzel söz söylemek. Derli toplu, çok anlamlı, cevamiül kelim, çok manalar taşıyan, çok hikmetli sözler söylemek meziyetidir. Allahu Teala Hazretleri o meziyeti vermiş Peygamber Efendimiz'e. Daha bak başka pek çok meziyetler de verdiği gibi onu da vermiş. Onun için sözleri zaten az ve özlüdür. Kısa konuşurdu Peygamber Efendimiz. Herkesin anlayabileceği şekilde tane tane sözü söylerdi. Bazen de iki üç defa aynı sözü tekrar söylerdi ki hatırında kalsın insanlarım diye. O bakımda e, zaten her hadisi güzeldir. Ama bu güzel hadisi şerifin içinde çok hoşuma giden manalar var. Buyuruyor ki Hz. Ali Efendimiz'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ya Ali! Ey Ali! Ali kim? radiyallahu anhu kerremallahu ve bir kere peygamber efendimizin amcası Ebu Talib'in küçük oğlu bir Amca zadesi yani Türkçesi. Peygamberimizin yeğeni. 1. Ebu Talip de Peygamber Efendimiz'i hiç kimsenin yardım etmediği zamanda İslam'ın ilk başlangıç yıllarında himaye etmiş olan, korumuş olan bir insan. Ebu Talip olmasaydı efendim çoktan çok daha zalimlikler yaparlardı Peygamber Efendimiz'i. Ebu Talip'ten korktukları için yapamadılar. O öldükten sonra biraz arttırdılar. Daha da arttırdılar şeyleri. Yani Peygamber Efendimiz'i korudu. Ama İmanı yakalayamadı, treni kaçırdı, vapur iskeleden kalktı. O da ahirete eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullahu ve resulü diyemeden göçtü. Dediler ki ya Resulallah biz duyduk, söyledi galiba dudakları bir kıpırdadı tam ölürken. Ben duymadım dedi Peygamber duyamadı. Yüksek sesle söyleseydi. eşe ennemi. Belki demiştir. Belki o en son dudak kıpırdatması eşhedü ennemi ilahe Temenni ederiz. Amcasını severdi Peygamber Efendimiz. Onun sevdiği bir insanın da cehennemde yanmamasını, onu koruyan bir insanın da korunmasını isteriz. Hazreti Ali onun oğlu. Bir. Ama Ebu Talib'in çocukları çok olduğundan Peygamber Efendimiz ve yine akrabadan bazıları demişler ki, bu çok çocukları paylaşalım ya aramızda, alıverelim şunları yanımıza. Yükü hafiflesin, zorluk çekiyor, ailesini geçindirmekte zorlanıyor demişler. Peygamber Efendimiz Hz. Ali Efendimiz'i küçük bir çocukken yanına almış. Adeta evlat edinmiş. İslam'da evlat edinmek yok. Ama yani sanki evlat edilmiş gibi evine almış. Sanki kızı Fatıma kızı da, Hz. Ali de sanki oğluymuş gibi öyle küçükken beraber büyümüşler. Sonra da evlendirmiş damadı olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cennetlik kızı Fatıma anamızı almış Hazreti Ali Efendimiz. Ama bu işler olmadan evvel de çocuk yaştayken İslam'a girmiş. Daha Peygamber Efendimiz'e inanan insanlar çok azken çocuklardan ilk Müslüman olan kim? Hazreti Ali radiyallahu anh. Çocukken daha Müslüman oldu ve namaz kıldı namazlarını kıldı. Böyle bir mübarek. Sonradan Allah'ın arslanı adını almış. Esedullah. Esed ne demek? Arslan demek. Esedullah Allah'ın arslanı demek. Allah'ın arslanı unvanını almış. Neden? Çok, çok cesurdu, çok kahramandı, çok cengaverdi, çok güzel silah kullanırdı. Önüne gelen dayanamazdı. Devirir Hayber'i fethetmiştir. Hayber'i fethedeceği zaman da nasıl olmuş? O da güzel bir hikaye. Hazreti Ali Efendimiz için efendim anlatmamız gereken bir menkabe bu. Peygamber Efendimiz Hayber'i kuşattığı zaman demiş ki Yarın İslam'ın sancağını öyle bir insanın eline vereceğim ki Allah onu sever, o insan kimse Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Böyle bir insana vereceğim yarın bu sancı. Allah sever, o da Allah'ı sever. Allah Allah'ın aşıklısı ve Allah'ın da sevgili kuludur. Böyle bir insana vereceğim bu sancı. Dedi. Ertesi sabahı zor etti Sahabi Kira. Acaba sancağı, peygamber efendimiz hangimizin eline verecek diye hepsi temenni ettiler. Keşke benim elime verse de şu Allah'ın sevdiği kul ben olmuş olayım diye temenni ettiler. Ertesi gün namazdan sonra peygamber efendimiz şöyle baktı, baktı, baktı. Herkes böyle beni görsün, bana işaret etsin diye heveslenirken Hz. Ömer radıyallahu Allah'a diyor ki ömrümde hiç o kadar arzu etmemiştim bir şey diyor. Çok canım çekti bana verse, verse de Tayyip'e ben fethetsem diye. Peygamber Efendimiz bakmış bakmış demiş ki Ali nerede? Demişler ki Ya Resulallah gözü fena halde ağrıyor. Çok fena göz ağrısı tuttu geceliği. Hasta gözü onun için gelemedi. Çağırın onu bana dedi. Hz. Ali Efendimiz'i çağırttı. Çadırdan hastayken çağırdı. Mübarek ağzıyla tükürüyle şöyle göz eline... Etti. efendim Gözünün ağrısı, sızısı efendim şikayeti geçti. Sancağı onun eline verdi. efendim. Ondan sonra da o Hayber kalesini fethetti. Kale müstahkem bir kaleydi. Yüksek duvarlıydı. Böyle kolay fethedilecek bir yer değildi ama Hz. Ali Efendimiz Allah'ın arslanı, Allah yardım edince oluyor. Böyle bir mübarek. aşeri i mübeşşere ed aşeretül mübeşşeretü bil cenneti fi Hayatihim. cennetle haya, hali hayatındayken daha ölmeden evvel müjdelenen bazı insanlar var. Hz. Ali onlardan birisi. El aşeretül mübeşşere. Aşeril mübeşşere diyoruz kısaca biz. On kişi var ki daha hali hayatında Peygamber Efendimiz daha ölmemişler bunlar. Ölmeden şu cennetlik, şu cennetlik, şu cennetlik diye şey yapmış. Şu şeylerin siyah levhalara yazılan isimler Orada Hazreti Hasan Efendimiz'in ismi var. İşte o aşere ismi yazılır ümmetli camilerde. Aşere-i biri Peygamber Efendimiz'in damadı efendim yeğeni Allah'ın arslanı cennetle hali hayatında müjdelenmiş cennetlik bir insan Hazretleri Ali Efendimiz. Kahraman efendim mücahit efendim güzel silah kullanan güzel söz söyleyen bir insan. Efendim o rivayet etmiş. Niye ben bu kadar büyütüyorum Hz. Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerifleri? Şimdi şu bakımdan istiyorum üzerine bastırmayı bu Hz. Ali Efendimiz'le ilgili rivayetleri özellikle belirtmek istiyorum. Şu sebepten Hz. Ali'yi sevip de ben Aleviyim diyen insanlar var. Aleviyim ben. Hz. Ali taraftarıyım ben, Hz. Ali aman ya Ali filan diye böyle Hz. Ali'ye bağlı insanlar var. Tamam, Hz. Ali'ye bağlı olan insanlar, Peygamber Efendimiz'in bu mübarek damadı, bu Allah'ın arslanı, bu Hz. Ali bakalım neler söylemiş, Peygamber Efendimiz'den neler duymuş, neler nakletmiş bilsinler de onlar da Hz. Ali Efendimiz'in yolundan yürüsünler diye onun için özellikle bunları da seviyorum. Radyoda, televizyonda konuştuğum zaman da bak bu Hazreti Ali'nin rivayet ettiği, efendim beğendiği, efendim anlattığı, öğrettiği hadis-i şeriftir diye ayrıca ondan da söylüyorum. Siz de o maksatla şey yapabilirsiniz. Efendim hatırınıza tutup söyleyebilirsiniz. Hazreti Ali'yi hepimiz seviyoruz ama bir de Hazreti Ali taraftarıyım diyen insanlar var. Onlara da ayrıca söylemek uygun olur. <gülüyor> ya Ali Ey Ali, innel İslam'a üryanın İslam çırıl çıplaktır, üryandır, üryan kelimesini biliyoruz hepimiz. İslam üryandır, elbisesizdir, hiç üzerinde elbiseci yoktur, çıplaktır İslam. Libasuhut takva, İslam'ın elbisesi takvadır. İslam'ın elbisesi takvadır. İslam takvayı giyindi mi güzel olur. Şıplak insan iyi olur mu? Olmaz. Bir kere farz olan örtülmesi gereken yerleri var insanların öyle hamamdaki gibi şey yapmaz. Hatta hamamın çok büyük olmaması bile söylemişler. Şöyle şu ölçüde olacak filan demişler. Daha geniş ölçüdeki yerde tamamen soyunmayı da uygun görmemişler. Hatta edepli ecdadımız peştemal kullanı böyle yıkanırlarmış. Kendisi yalnız olduğu halde bile hamamda peştemalli örtünüp peştemal tutunup öyle yıkan örmüş. bak. E kimden korkuyor bunlar? Kimse yok ki hayat daracık bir şey. E, duş yeri. Kimden korkuyor da böyle peştemalle şey yapıyorlar? Meleklerden utanıyormuş ne diyor? Evliya Allah'tan bir zat, bir veli sen diyor, insanların yanındayken yapmadığın edepsizliği yalnız kalınca yapıyorsun. Nerede kaldı senin meleklere inandın? Melekler senin yanında değil mi? Omuzunda melek yok mu? Kiramen katibin yok mu? Vücudunda 360 tane melek vazifeli değil mi? Gözünü koruyor, kulağını koruyor, ağzını koruyor. Her şeyini koruyan vazifeli melekler var. Yani i̇nsanlardan utanıyorsun da onlardan utanmıyorsun. Demek ki sen nerede kaldı senin meleklere inandın? Amentü billahi diyorsun ve melaiketi diyor. de inandım diyor. Nerede kaldı inandın, inansan yapmazsın. Yalnız kalınca da meleklerden utanırsın. Peygamber Efendimiz şey yapmış, hadis-i şerifine söylemiş zaten. Bir insan yalnız kaldığı zaman da kusur günah işlemesin, yanındaki meleklerden utansın diye de buyurmuş. Hadis de var o konuda. لِيَسْتَحِي <lüyestehî> min مَلَاِكَتِهِ <melaiketihi> Meleklerinden utansın diye de hadis-i şerifte var. Buralarda işte ağzımızda soğan sarımsak yersek rahatsız oluyorlar. Melek bunlar. Misraklarsa koşlarına gidiyor. Güzel koku sürünürse koşlarına gidiyor. Sağdaki melek, soldaki meleğin amiri. Dur dediği zaman bu yazamıyor. Sağdaki sevapları yazıyor, soldaki günahları yazıyor. Sağdaki dur bakalım yazma belki tevbe eder diyor. Bunu biraz durdurtuyor. Biraz durdurtuyor ama tam durdurtamıyor. Yani belli bir zaman sonra tevbe etmezse o zaman yazıyor melekler var. E nerede kaldı senin ona inandın? Hansılı yani yüryanlık çıplaklık hoş bir şey değil bizim terbiyemizde bizim örfümüzde belki Hollanda'da başka türlüdür. Belki fabrikalarda efendim çalıştıktan çalıştıktan sonra yıkanırken belki üryan yıkanıyorlar onlar birbirlerine baka baka öyle şey onlara karışmayız. Biz Müslümanız. Biz Müslümanlıkta efendi e, avret mahalleri setri avret vardır göbekten diye kadar erkekler e, kadınların neresinden neresine yüzü eli ayağı hariç her tarafı örtülecek kadın yüz el ayak bilekten aşağısı. hep her tarafı örtülmesi lazım kadın daha iyi örtülmesi lazım. Hocam tepeden tırnağı örtünüyor, ayağına streç pantolon giyiyor. Yapışık pantolon, çorap gibi. Çorap pantolon giyiyor. Olmaz. Giyilmiş sayılmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki, ahir zamanda bir takım insanlar, kadınlar olacak. Kâsiyatün, âriyatün. ariyat da üryanlar demek, üren kadınlar demek. Hem giyinmiş hem çıplak kadınlar. Kâsiyat kisveli, kâsiyatün ariyatün, giyinmiş ama çıplak, bu nasıl olur? İşte böyle vücuduna yapışık giyinirse, her tarafı belli olursa o zaman giyinmiş gibi olmaz. Ya da şeffaf giyinirse, her tarafı görünürse olmaz. Yani giyilmek bile şöyle örtecek şekilde olacak. Görünmeyecek gibi olacak. Üreyen olmayacak. İslam tek başına eşhedü en la ilahe illallah dediği insan. Eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Ben Müslümanım dedi. Aventü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel yevmil ahir ve bil kadere hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Vel vasu badel mevzi hakkun. Eşhedü la ilahe illallah. Tamam sen Müslüman Çıplak da Müslümanın sen. Livasu takva. Bunun elbisesi takvadır. Yani iyi Müslümanlık takva ile olur. Takva ne demek? Takva korunmak demek, vikaye olunmak demek. Vikaye kökünden bir masar bu. Vikaye bir masar, takva bir masar. İkisi de filin adı, masar. Vikaye korunmak demek. Ne demek korunmak? Günahlardan korunmak demek. Başka ne olabilir? Cehennem ateşine düşmekten korunmak demek. Vettekullah cehennemden korunun demek. Vettekullah Allah'tan korunun demek. E Allah'tan niye korunacak insan? Günahı işlerse bedasını bulur. Cezasını çeker. Allah'ın gazabına uğrar da onda. Vettekullah var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan sakının. Çekinin. Korunun. Vettekullah relleti vakudü hennâsı vel Efendim ateşten sakının diye geçiyor. Demek ki sakınmak demek. Sakınma olacak. Yani siz ve biz Müslümanlarda, kadın ve erkek Müslümanlarda bütün iman edenlerde bir sakınma, çekinme duygusu olacak. Yaptığı işi ölçecek, pişecek. Ben bunu yaparsam Allah kızar mı, kızmaz mı? Gazap eder mi, etmez mi? Memnun olur mu? Razı gelir mi, razı gelmez mi? Allah razı gelir mi, gelmez mi? Cehenneme düşer miyim? Ceyir cayır yanar mıyım bu işi yaparsam? Yanmaz mıyım diye düşünüp sakınmak olacak. Öyle yapacak o duruma düşürecek kötü işlerden sakınması olacak. İşte İslam o zaman giyimli olur? O zaman güzel olur. Hepimize takva olması lazım. Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette bize tavsiyesi mütteki olun, takva sahibi olun. Ittequlla, fettequlla, vettequlla çeşitli şekillerde geliyor. efendim. çeşitli ayetler var. Mesela vettequn nahreteti ve kudhuha ennasu ve Yakıtları, yanı, içinde yanacak şeylerin, taşlar ve insanlar olduğu cehennemden kendinizi sakının koruyun. Bette kullaha hakkı tukatih. Allah'tan hakkıyla korkun. Vela temutünne illa ventum musmun. Ancak Müslüman olarak ölmeyi ayarlayın. Ona gayret edin. Başka bir şekilde ölüp de ahirete berbat gitmeyin. Allah'tan korkun. Vettakulla, in Allah'a habibur bimata merun. Allah'tan korkun, Allah yaptıklarını biliyor. Vettakulla, vettakulla. Çok yani. Ve riyashuhul huda ve süsüz zineti, riyash, riyish. Efendim süs zinettim. Sır örtülmek. Sak, bak bir de süslenme arzusu vardır efendim süslü güzel giyinme şeyi vardır isteği vardır bir bazı şeylerin güzel olmasına dikkat ederiz hoşumuza gider Elbisemiz iyi oldu mu berbere gideriz süsleniriz tıraş oluruz efendim kadınlar hülyat takarlar bilezik küpe efendim vesaire gerdanlık falan yani bunlar süsler tamam şeyi efendim zineti Hidayettir, hüdadır. Yani hidayet yolunda yürümek, yani yanlış iş yapmamak, efendim Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümek. Biliyorsunuz Eliflemim, özellikle Kitabı La Raybe <gülüyor> Lil Kur'an-ı Kerim için hüdâ deniliyor hüden bir müttakil, müttakiler için hüdadır deniliyor, yol göstericidir kılavuzdur yani tamam, hidayet yani Kur'an-ı Kerim öyle olduğuna göre demek ki takva ehli olacak, Kur'an'a tam uyacak ki böyle süssüz iğneti tam güzel giyimli bir insan gibi olsun efendim daha kıymetli üstüne hani birisi basit elbiseler üstüne daha güzel elbiseler ve ziynetühül haya efendim ilk elbisesi takvadır kıymetli elbisesi efendim hidayettir daha güzel süsü zineti o da hayadır utanmak şimdi utanmak haya etmek peygamber efendimizin tavsiye ettiği bir kimsedir bir ağabey kardeşini kıstırmış kenara ne al sen çok utangaçsın biraz bu utangaçlı yırt efendim, biraz çalış çabala falan gibi nasihat ediyormuş yani utanmayı bırak diye peygamber efendimiz ona buyuruyor ki da'hu fe innel hayae minel iman bırak onu kendine çünkü utanmak imandandır Utanma duygusu güzel bir şey. Utanmazlık güzel değil. Ama, mesela utanmak nasıl olacak? Namaz kılık oğlum, utanıyorum, kızma. Kapan kızım, arkadaşlarımdan utanıyorum, kapanmam. Ha bu, bu, bu utanma değil. Bu, laf dinlememek. Allah'ın emrini dinlememek. Utanmak, Allah'tan olacak. Allah'a söz verdim. Sözünde durmazsam olmaz. Ben Kur'an'a inanmışım. Kur'an'a uymazsam olmaz. Ben Müslümanım. Müslüman'ın ah ah ahkamına uymazsam olmaz diye olacak. Yoksa e çekiniyorum. İşte bilmem görürlerse efendim ayıp gibi geliyor bana. Olmaz. Yani insanlardan değil Allah'tan utanacak insan, Kur'an'dan utanacak, meleklerden utanacak. Yoksa Allah'ın emrettiği şeyi yapmakta kınayanın kınamasına bakmamak, belaya kaprulne levmete daim ayıplayanın ayıplamasına aldırmamak, doğru bildiği işi yapmak İslam'ın şiarıdır. Namaz vakti gelmiş, hava alanında başka yer yok, eve kadar gidecek olsa namaz kaçacak. Ne yapsın şimdi bu adam? Ee, burada kızın namazı. Ee, utanıyorum, insanlar bana bakacak. Bakarsa baksın ya. Allah Allah. allah Ekber. Çıkartırsın ceketini, koyarsın yere kıbleyi tayin edersin. allah Ekber namazını kılarsın. Yani Cenab-ı utanacak yoksa kullardan efendim veyahut iyi bir şey yaparken başkalarının bakışından utanmak değil. Haya bu tarz olursa güzel ve imadul vera. Ve bu dinin İslam'ın direği vera'dır. Vera ne demek? Şüpheli şeylerden bile kaçınmak, titiz müslüman olmak demek. Şu yemek helal mi haram mı? Allah'ım, şüpheli, tamam. İhtiyaçtan ben bunu yemeyeyim. Ya haramsa günaha girerim, filan. Şunu yapmak doğru mu, yanlış mı? Allah pek de iyi değil gibi ama pek de bilmiyorum. Tamam, ihtiyaten yapmayın. Çünkü böyle haramlara yaklaşan ayağa kayıp düşüverir. En iyisi yaklaşmamak. Vera yaklaşmamak demek. Yani şüpheliden sakınmak demek. Peygamber Efendimiz bunu da tavsiye ediyor. Şüphelendiği şeyden uzak durmayı, haramlara yanaşmamayı tavsiye ediyor. Efendim, ee, dikkat etmeyin. Çünkü bulaşırsa temizlenmesi zor olur. Düşerse günaha çıkması zor olur. Ve melekühu efendim yani İslam'ı ayakta tutan şey demek onsuz olmayan şey mesela araba neyle çalışıyor arabamın her şeyi var dört tekeri var vitesi var efendim bilmem direksiyonu var. ama çalışmıyor neden aküsü yoktu onda haki olmadı mı çalışmaz tamam. tamam aküsünü de koyduk gene basıyorum gene çalışmıyor benzin yok, tamam benzin olmayınca çalışmaz. Yani bir şey onsuz olmayacak şeye melaki derler o şeyin. Yani illa o olacak da o iş, o iş ondan sonra olacak. Şeyin de İslam'ın da melaki yani onsuz olmayacak olan, o olmadığı zaman olmayacak olan as, asıl malzemesi nedir? El amelü salih. Ameli salih işlemektir. Salih ne demek? İyi demek Arapçada. Amel ne demek? İş yapmak demek. Yani fi, fiili, icraatı iyi olması lazım insanın. İyi icraatı yapması lazım. Ben Müslümanım. E nereden belli? <gülüyor> Camiye gitmezsin, oruç tutmazsın, namaz kılmazsın, zekat vermezsin. Elhamdülillah benim kalbim temiz. Bak kalbime, ben senin kalbin nereden geliyor? Ama görmüyorum ama senin kalbin temiz olmadı Karadın ben. Kalbin kalbin temiz olsa Allah'tan korkarsın ibadetlerini yaparsın. Benim kalbim temiz. Ev camisine götürdüm bir şeyi arabı. Arabistan'da bir fakültenin dekanı, yani başkanı geldi. Ben de misafirdir diye aldım. Araptır diye, Müslümandır diye aldım. Eyüp Sultan Camii'ne götürdüm. Ebu Eyyub el radıyallahu Radiyallahu Hazretlerinin İstanbul'daki camisine götürdüm işte o ziyaret ettik filan o mübarek zatın kabrini. O sırada baktık 14-15 yaşlarında bir kız mini etek giymiş şişmanca. Japona açık göğüslü şöyle havuz göğüslü şöyle Japona kollu böyle kısa kollu efendim. bir de küçük çocuk var orada da şeyler var, güvercinler var bir oradan oraya uçuyor, bir oraya uçuyor çocuk güvercinleri kovalıyor bu kız, kız da bu kadar kazık gibi, yalı kazığı gibi, koca kız efendim o da çocuk düşmesin diye peşinden koşuyor eğiliyor kalkıyor yanımda şey vardı teknik üniversiteden bir Arapça bilen arkadaş vardı Kardeşim dedi, böyle dedi, bak burası mübarek bir yer, sahabe, mescid, mescidin avlusu burası. Sonra bu mescidin bu arkasında kabirde yatan zat, Peygamber Efendimizin mihmandarı büyük zat, yani buraya böyle açık saçık gelinir mi insan uzun entari giyer, başını örter. Ne bu ha? Siz benim kalbime bakın, benim kalbimi temizliyor. Bunu da öğretmişler millete. öne gelen bunu bunu söyleyip kendisini öyle savunuyor. Yani Allah'ın rızasına uymayan işi yapıyor. Ondan sonra da kalbinin temizliğini idare ediyor. Bir alet bulacağım. Şu kalp temizliğini ölçen bir alet. Başka çaresi yok. Bağlayacağım adamı. Tansiyon cihazından nasıl biliniyor? Gel bakalım kalbin temiz mi? Bilmem ne mi? Röntgeni röntgeni var. Ciğerlerini görüyorlar. Biz öyle bir alet buluruz. Kalp temiz mi değil mi? Anlaşılır. Kalbin temiz diyor. E senin kalbin temizse bu ne biçim temizlik? Söyle senin kalbin temiz olur da başkasının kalbi fesat olur. Yani tesettür neden? Kem gözlere, kötülere karşı da korunmak. Soğuktan korunmak, sıcaktan korunmak, efendim böcekten bilmem neden haşerattan korunmak, kötü gözlerden de korunmak. O da var tabi. Asıl, asıl tesettür o, yani kötülerden korumak. Onun için senin kalbin istediğin kadar temiz olsun, karşı tarafın kalbi kötü oldu mu olmaz gene. Demek ki ne olacak efendim İslam olunca icraat olacak imanına göre efendim insanın icraatı imanına uygun iyi icraat olacak tamam bu adam iyi müslüman nereden biliyorsun e benim bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'in Peygamber efendimizin Sünneti seniyesinin icabını yerine getiriyor. Her şeyi güzel, güzel yapıyor. Efendim, yalan söylemiyor. Dürüst iş yapıyor. Efendim, arkadaşlığı vefalı. Efendim, sözüne sadık. Efendim, emanete riayetkar. Efendim, cami hizmetlerine koşar. iyilik sever. Evine insanları çağırır. Efendim, misafir eder. Ha tamam, sayıyor, sayıyor güzel şeyler. Tamam. İslam'ın... Efendim, vazgeçilmez efendim esaslı parçaları nelerdir? Amel-i salih'tir. Amel-i salih olmadan ilmiyle amil olmadan, bildiğini uygulamadan, iyi işler yapmadan olmaz. Ve esasül İslâm'ı İslam'ın esası, temeli, aslı. Şimdi burasını söylemeyeceğim. Size bir dakika şöyle düşünme vakti vereceğim. İslam'ın temeli nedir acaba? Esası. Bunların hepsini sayıyor. Bunların hepsi güzel. İslam çıplaktır ama asıl efendim onun libası takvadır. Efendim daha iyi libası hidayettir. Süsü hayadır. Efendim e, direği efendim şüpheli şeylerden kaçınmak, şüphelilere yanaşmamaktır. Efendim aslı asıl malzemesi... Ameli salih'tir ve temeli İslam'ın temeli kendi genele düşünün bakalım nedir. Bir dakika size müsaade. bilene 100 tane yıldız 5 tane değil 10 tane değil 100 tane yıldız. Demin okudum ama Arapçasını bilmediğiniz için bilenler hariç öyle gider kaçırmıştır. Hiç tahmin edemezsiniz diye düşünüyorum. İslam'ın acaba temeli, tat temeli, asıl temeli neymiş? Peygamber Efendimiz ne demiş acaba? Şimdi asıl tam şurada kürsüyü bırakıp ineceksin aşağıya, efendim kab çıkıp gideceksin bütün cemaat peşinden koşacak. Hocam meraktan çatlıyoruz, ne olursun şu temeli neymiş diye herkes nazlanacaksın da nazlanacaksın Temeli nedir diye söylemeyeceksin. Millet merak edecek. Bu terem kardeşlerim. İslam'ın temeli hubbi, beni sevmektir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah'ın aşıklısı olmak. Ve hubbu ehli beyti, beni ve benim aile evladımı sevmektir. Fatıma'mı sevmektir. Ayşe'mi sevmektir. Hatice'mi sevmektir. Peygamber Efendimizin her şeyini seviyoruz. Sakalının saçının kılını bile seviyoruz da Ramazan gelse de efendim bilmem e, ziyaret etsek yüzümüzü gözümüzü efendim o saçının telinin olduğu şişeye sürsek diye efendim selamlarla el pençe, divan durarak 40 tane bohçeyi açarak şey yapıyoruz kılına bile ne kadar sevgimiz saygımız var saklamışlar trash oldukça sahibi kiran ya gel diye saçlarını saklamış peygamber Efendimiz yere düşüp ezilmiş. Ateş aldığı zamanki ki sularını bile muhafaza ederlermiş. Ateş almaz sularını. Bu dinin temeli neymiş? hiç şimdiye kadar hangi hoca söyledi duydunuz mu? Belki bu hadis-i şerif olmadığı için başka başka şeyler söylenmiştir. Beni sevmek diyor peygamberimiz. Beni sevmektir bu dinin temeli. Evet. Bizim ezanımızda efendim Eşhedü en la ilahe illallah der. Eşhedü en Muhammeder Resulullah der. Ezanımızda peygamberlerimizin ismi vardır şahadetimizin birinci cümlesinde efendim la ilahe illallah var. ikinci cümlesinde Muhammed Resulullah. Peygamber Efendimizi sevmek. Hatta efendim bir hadis-i şerifte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahih hadis-i şerif isterse almaz. İnsanı yaşatan ördüren Allah Celle Celaluhu. Hayatım, nefsim elinde olan Allah'a and olsun, yemin olsun ki, la yemin hadüküm, sizden biriniz. Hakiki mümin olmuş olamaz. Hatta eküne ehabbe ileyhi imvalidihi ve veledihim. Benersiyecem. Ben diğer rivayetlerde var. Beni babasından da evladından da daha çok sevmedikçe hakiki Müslüman olamaz. Şimdi muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizi sevmemiz dinin temedi, esası ve onun ailesi, evladını, çocuk çocuğunu zürriyetini sevmek dinin esası. Şimdi burada kendimizi yoklayalım. Yani ben Anadolu'da çok gezdim, siz de efendim buralara geldiniz, bu kadar yaş yaşadınız, sizin de bilginiz, görgünüz vardır. Resulullah'ı sevmek, Resulullah'ın efendim muhabbeti gönlünde olmak, Resulullah'a aşık olmak, Resulullah deyince gözleri yaşarmak, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed diyebilmek. Efendim daha başka nice o Yunus'un güzel ilahileri var. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah gibi şeyler var. yani O e, Yunus Emre gibi, o Mevlana Celaleddin Ruhu gibi, o Eşrefoğlu gibi, o Hacı Bayramı Veli gibi. Yani tanıdığımız, bildiğimiz, hürmet ettiğimiz, sevdiğimiz o mübareklerin yazdıkları kitaplar, yazdıkları aşıkhane şiirler, ilahiler okuduğumuz yani o sevgi Mesela Mevlid'i okuyoruz. Mevlid'i yazmış Süleyman Çelebi. Okudukça güzel güzel dinledikçe biz gözlerimiz yaşarıyor. Ürperiyoruz. Doğum anlatılırken şey yapıyoruz. Efendim, etmençe divan duruyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Salatü selam getiriyoruz. Resulullah'ı öyle candan sevmemiz lazım. Dedelerimiz gibi. Dedelerimizin yaptığı gibi. Hatta çocuklarımızı da Resulullah'ın sevgisiyle Kur'an-ı Kerim sevgisiyle bir Resulullah'ın sevgisiyle iki bu iki sevgiyle beslememiz yetiştirmemiz öyle büyümemiz lazım çocuk Kur'an'ı sevecek bir Peygamber Efendimiz'i sevecek iki nasıl yaparsan yap mi alırsın efendim ne siyaset kullanırsan kullan çocuk Peygamber'i zişanımızı sevecek ve siz Peygamber Efendimiz'i seviyorsunuz Yetişkin insanlar yani siz dediğim, yaşını başını almış, içinde gücünde yuva kurmuş, çoluk çocuğa karışmış insanlar. Resulullah'ı sevmenin sonucu nedir, alameti nedir? Ne olacak? Seviyorum Resulullah'ı. Tamam. Kaç defa rüyanda gördün? Aç tavuk rüyasında yem görür. Sen Resulullah'ı kaç defa rüyanda gördün? Söyle buyurun. Para söyleme de kendi kendine söyle. Herkesin şeyi, meziyeti, kusuru kendisine kalsın. Aç tavuk rüyada yem görür müymüş? Öyle diyor dedelerimiz. Onu bir şey anlatmak için söylüyor. Ama ben kendim geceliğin yemek bulamazlar, aç yatarsan hakikaten kızartmalar, kebaplar, tatlılar, baklavalar, kaymaklar, tamam böyle şeyleri görüyor insan. Çünkü insanın canı yemek istiyor. Yemek isteyince de baskı yapıyor beynine. Öyle yemekli şeyler görüyor filan insan. Sen Resulullah kaç defa rüyanda gördün? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsan gece gündüz işin onu anmaksa seviyorsak bir kere öyle olacak. Resulullah sevmenin Başka neleri var? Resulullah'ın hayatını öğrendin mi? Resulullah'ın sünnet-i seniyesini, sünnetini biliyor musun? İşte bazı sünnetleri yapıyoruz. İşte elhamdülillah, ıı, namazına ver. Dört sünnet kılıyoruz. Sonra iki rekat sünnet kılıyoruz filan. Tamam. Sünnetine uymak sevginin alametlerinden birisi. Efendim, hayatını, siretini, suretini bilmek, okumak, öğrenmek sevginin alametlerinden birisi. Bir de ümmetine ümmetine sevgi e, efendim, Muhabbet beslemek ve bir de hizmet etmek ümmetine, ümmeti Muhammed'e hizmet etmek. Neden ediyorsun? Bu Peygamberimizin ümmeti, ümmeti Muhammed'i seviyorum, Peygamber Efendimizi seviyorum, Efendim ona e, hizmet etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selaatu selamı çok getirmek. Bir insan, bir çocuk, efendim çikolatayı çok seviyorsa çikolata, çikolata, çikolata der, şekeri çok seviyorsa şeker der, Müslüman da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i çok salatü selam ile iade edecek. Nasıl olacak? Günde en az yüz defa salavat-ı şerife getireceksiniz. Bu azdan sonra, bu sözlerden sonra, bu hadisi dinledikten sonra elinizde tesbih her gün yüz defa Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek vazifeniz olsun. Çünkü bir insan Peygamber Efendimiz'e günde yüz defa salavat getirirse Allah onun yüz tane... İşini görür, yüz tane hareketini reva eder, yüz tane ona mükafat verir. 30'u bir dünyaya ait, 70'i ahirete ait. Yani dünyası da mamur olur, ahireti de mamur olur. Peygamber Efendimiz'e yüz salavat getireceksiniz. Bir, Peygamber Efendimiz'in sünnetini okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Evinde hangi hadis kitabı varsa git kütüphaneyi karıştırır. Yaldızlı yaldızlı, ciltli ciltli güzel güzel kitaplar. Hangisi Peygamber Efendimiz'e anlatıyor, hadisi şeriflerini anlatıyor? riyaz Salihin, Sahih-i Buhari, Sahih-i Muslim, İmam Ebu Davı, Tirmizi, Neseyi, İbn-i tamam. Hangisi varsa en kısasından, en incesinden, en kolayından başla, şu Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini bir oku. Bakalım Peygamber Efendimiz neler söylemiş. 100 salavatı şerife getireceksin evindeki hadis kitaplarını bulacaksın her gün çoluk çocuğunda toplayacaksın böyle Efendim peygamber efendimizin hadislerinden 3 tane 5 tane 10 tane onlara okuyacaksın bunun çok faydası var ben Kennedy'nin hayatını okudum Amerikan reisi cumhuriydu da Teksas'ta vuruldu öldürüldü ya Kennedy Canfasta ne Can bilmem ne Kennedy He? Neyse, Kennedy'si, yani birkaç Kennedy vardı, 12 Cam Kennedy'ydi. Cam Foster Kennedy miydi, neydi, bir şeydi böyle. Şimdi adamın nasıl yetiştiğini okudum. Fazilet Mücadelesi diye bir kitap. Bütün Kennedy'ler okumuş, böyle senatör olmuşlar, işte bir tanesi başkanlığa kadar yükselmiş falan. Okudum, her akşam sofrada babasının emrinde masanın etrafında otururlarmış babasıyla çocuklar aile meclisi ciddi meseleler konuşurlarmış çocuklarla ciddi meseleler konuşmak çocukları eğitir çocukları geliştirir çocukları ciddiye alacaksınız çocuklara büyük insan muamelesi yapacaksınız ki büyük insan olacaklar yoksa döverseniz iterseniz sus derseniz alay ederseniz dalga geçerseniz efendim eee şu aldı getirdi, bu götürdü, bilmem ne filan olmadık şeylerle çocuğu yetiştirirseniz, çocuğunuzu mahvedersiniz. Çocuğa ciddi insan mahvedesi yapacaksınız. Çocuk, çoluk, çocuk, hanım, akşam yemeğini yediniz mi? Yediniz. Namazlar bitti mi? Bitti. Otur bakalım. Üç tane, beş tane hadis-i şerif okuyacaksınız. Sen ne anladın? Söyle bakayım. Sen ne anladın? şöyle bakayım. Dinimizde anlaşılması en kolay olan dini bilgiler hangileridir? Hadislerdir. Çok kolay anlaşılır. Tefsir zor anlaşılır. Fıkıh zor anlaşılır efendim derin bilgi ister düşünmek ister herkes onu düşünemez çocuğun yaşının üstündedir falan anlayamaz ama en kolay şey kim anlar? Herkesin anladığı en kolay şey malzeme hangisidir? Hadis-i şerifler. Çünkü hadis-i şerifler herkesin anlayabileceği şekilde Peygamber Efendimiz söylemiştir avamda, havasda, bilgili de, cahili de, şehirli de anlayacak gibi çok güzel konuşmuştur, benzetmeli konuşmuştur, anlaşılacağı bir şekilde konuşmuştur, akıllarını ericiye tarzda konuşmuştur. Hadis-i şerifleri herkes anlar. Ben kendimden biliyorum. Kendim ilkokuldayken babamın dükkanına gittim ve üst kattaki sahihi buharlilerin kara harfli asıl hadis kısımlarını okurdum da izahat kısmına aklı vermezdi. Kara harfli asıl kısmını okurdum ama aşağıdaki izahat kısmına gelince ilkokul talebesi bile değilim. Tabi orasını anlamazdım. Ama bir tarafını okurdum. Anladım. Çocuk bile anlardı. Çocuklarınıza beş tane, on tane hadis okuyacaksınız. Mübarek Peygamberimiz böyle demiş diyeceksiniz. Efendim, iki Öğrendiğini sünnetini tatbik edeceksiniz. Elleri yemekten önce yıkamak sünnettir. Besmele ile başlamak sünnettir. Yemekten sonra dua etmek sünnettir. Efendim bilmem cuma günü cuma namazına gelmeden önce bütün vücudunu yıkayıp gusül abdesti almak sünnettir. Güzel kokus sünnettir. Bak ne kadar güzel şeyler var. Dişleri misvaklamak sünnettir. Efendim tırnakları kesmek sünnettir farz değil bunlar. Peygamber Efendimiz öğretmiş bunlara. Bunların uygulanması. Resulullah'ı seviyorsanız böyle yaparsınız. Bunları yaparsanız Resulullah sizi sever. Sonra sizde de sevgi meydana gelmeye başlar. Sünnetine uyarsanız bu işler böyle olur. Siz sünnetine uyarsanız Resulullah da sizi sevmeye başlar. Allah sever. Resulullah sever. Bir de bakarsınız rüyanızda görüverirsiniz. Ha, elhamdülillah bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimi gördüm dersiniz. Neden oldu bu bereket? Nereden geldi? Sen Resulullah efendimizin sünnetini uyguladın da Allah da mükafatı olarak onu sana bu gece nasip etti. Rüyamda onu gördüm. Onun için 100 salavat-ı şerife vazifeniz olsun. Ben işi sağlama bağlarım, böyle hatırda kalacak şekilde konuşur, bitiririm lafımı. Her gün bundan sonra vazifeniz Esad Hoca'dan size vazife, 100 salavat-ı şerife çekeceksiniz. Peki hocam, her hoca gelir de bize 100 tane şey eklerse bizim acide halimiz nice olur? Der. İnsanın içinden şeytan boş durmaz bir şey der. Bunu ben demiyorum muhterem kardeşim. Sakın yanlış anlamayın. Belki oluyorum ki dinde bir şey ilave edeyim, bir şey çıkartayım, bir şey ekleyeyim. Söylemem zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz söylüyor kendisi. Bir tane salavat-ı şerife getirenin Allah yüz işini görür. 30 tanesi bu dünyaya ait, 70 tanesi ahirete ait. Söyleyin diyor. E Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve meleketi yüce ön ayetlerini yay yol izamı sen de aleyhe meslimet sema Allah celle celaluhu da melekleri de Resulullah'a salatü selam getirirler selatü selam ederler ey iman edenler siz de Resulullah'a salatü selam ediniz diyor kim Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri Ben mi söylemişim şimdi? Ben söylememişim. Allah Kur'an'da söylemiş. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek Allah'ın emri. Yüz tane rakamı nereden çıkıyor? Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Bana hiç salatu selam getirin diyor. Ben de oluyorum? Ben rivayet eder. Burada benim karım ne? Sen bunu yaparsan sevabı sen alacaksın, mükafat senin, benim karım ne? Ben de Resulullah'ın tavsiyesini size duyurmuş oluyorum. Benim kârım da o. Yüz salavat-i getireceksiniz. Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyacaksınız, öğreneceksiniz, ne sıkıntılar çekmiş. Hepsinden ibret alacaksınız. Hiç yılmamış, dönmemiş. Bir elime ay, bir elime güneşi verseniz, davadan vazgeçmem demiş. Teklif etmiş her gençler. Vazgeç bu İslam'ı anlatmaktan, insanları İslam'a çekmekten. Bizim dinimize dokunma. Bizim düzenimize dokunma. Bizim düzenimizi bozma. Bizim putlarımıza ağır sözler söyleme. Filan diye pazarlığa oturmuşlar. Ne istiyorsun sen? Neden yapıyorsun bunu? Para istiyorsa istediğin kadar para verelim. İstersen seni en soylu, en güzel, en asaletli ailenin kızlarından bir evlendirelim, onlardan verelim evlen, yani mal büyük sahibi ol, ev bark sahibi ol istersen sana yönetim verelim başkanlık verelim, sen yönetici ol diyor ki bir elime güneşi verseniz, bir elime ay yani o yapamazlar ya onu bir elime, güneşi bir elime kameri verseniz bu davadan ben vazgeçmem diyor. Neden? Allah onu peygamber seçti. O tebliğatını yapacak. O menfaat için yapmadı bu işi. Allah rızası için yaptı. Hatta hayatı tehlikeye girdi. Hatta öldürmeye kastettiler de Mekke'yi bırakıp Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Peygamber Efendimizin bu sebatını öğreneceksiniz öğreneceksiniz de İslam'a nasıl sarılmak gerektiğini oradan çıkartacaksınız. Peygamber Efendimiz o kadar sıkıntı çekmiş, İslam'dan ayrılmamış. Ben niye ayrılayım? Niye Cuma namazımı bırakayım? Niye İslam'ın emirlerini şey, öğrenmeyeyim, öğretmeyeyim? Niye camiye gitmeyeyim? Olur mu hiç öyle şey diyeceksiniz, güç alacaksınız. Hayatını öğrendiğiniz zaman. Kafirlerin neler söylediğini öğreneceksiniz. Onlara Peygamber Efendimiz'in ne cevap verdiğini öğreneceksiniz vesaire vesaire. Hayat tını, ahlakını öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Ahlakı Peygamber Efendimizin ahlakı çok yüksekti. Ve inneke le ala hulukin azim. Şa bir ahlak güzelesi güvlü ahlaka kana huqu'l-Kur'an'u Kur'an-ı Kur Kerim'de vardır. Resulullah'ın güzel huyları nerede yazılı? Kur'an'da yazılı. Kur'an-ı Kerim'i okursanız orada cömertliği ile öğrenirsiniz, dürüstlüğünü öğrenirsiniz, kahramanlığını öğrenirsiniz, efendimiz vefalılığını öğrenirsiniz, hepsi çıkar ortaya. Resulullah'ın huylarını alacaksınız. Resulullah'ın huylarını alacaksınız. Hayatını öğrendikten sonra sünnetine uyacaksınız. Sünnetini öğreneceksiniz. Çocuk çocuğunuza da öğreteceksiniz. Kenedi, büyük baba kenedi çocuklarını nasıl evde her akşam sofrada mafrada bir yerde eğitmiş de senatör, başkan yapmışsa siz de çocuklarınıza her akşam Kur'an'ı, hadisi öğretin de evliya yapın çocuklarınızı. Senin çocuğunuzu evliya olsun. babası Evliya babası olun. Kur'an ehli olsun. Yetiştirin çocuğunuzu. Çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim'i öğreteceksiniz, hadis-i şerifleri öğreteceksiniz, bir de Ümmet-i Muhammed'e hizmet edeceksiniz bir hizmet yapmışsınız, bir cami kurmuşsunuz. Siz buradan gelirsiniz, gidersiniz, kesin dönüş yaparsınız, efendim, vesaire filan. Bu cami burada kaldıkça buraya para verenler sevap kazanır. Bir hayır, tamam. Çeşit çeşit hayırlar vardır. Bursa'daki kardeşlerimize yardım ettik, Somali'deki kardeşlerimize yardım ettik, efendim, bilmem, Çeçenistan'daki kardeşlerimize yardım ettik, efendim, e, zekat paralarımızı gönderdik, kurbanlarımızın paralarını verdik, oralarda kesilsin, zavallılar, et yiyemiyorlarmış, yesinler, yesinler, tamam. Bunların hepsi güzel şeyler. Bak ümmete açıyoruz. Ümmet-i Muhammed'in fakirlerine açıyoruz, yardım ediyoruz. Ümmeti kollayacağız. Ümmeti Muhammed'e açacağız. Ümmeti Muhammed'e rahmet edeceğiz, merhamet edeceğiz, yardım edeceğiz. Çünkü komşusu açken tok yatan iyi Müslüman değildir. Çalışma yapacağız Azim ve muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri gönlümüze Peygamber Efendimizin aşkını, sevgisini, muhabbetini yerleştirsin. Resulullah'ına da bizi sevdirsin. Bizi Resulullah'ın sevdiği ümmetlerden olma muvaffak eylesin. Peygamber Efendimizin hayatını, siyeretini, sünnet-i seniyesini, hadis-i şeriflerini öğrenmemizi ve onu hayatta uygulamamızı ve çocuklarımızı, hanımlarımızı Resulullah sevgisiyle, Kur'an sevgisiyle yetiştirmemizi nasip etsin. Kazancımızın fazlasıyla, zenginliğimizle, cömertliğimizle, hayrımızla, sadakamızla, hasenatımızla ümmeti Muhammed'e faydalı olmamızı nasip eylesin. İslam la ilahe illallah demekle bitmiyor. Öyle olursa çıplaktır. Takva sahibi olacağız. Efendim hidayet yolunda yürüyeceğiz. Hayal sahibi olacağız, şüpheliden kaçınacağız, salih ameller işleyeceğiz ve Resulullah'a aşık olacağız, Resulullah'ı seveceğiz. Efendim böylece İslamımız tam olacak, Müslümanlığımız mükemmel Müslümanlık olacak. Allahü Teala Hazretleri şu söylediğimiz şeyleri anlamanızı. Söylediklerimizi ve anladıklarımızı da hepimize uygulamamızı nasip eylesin. Böylece ömrümüzü rızasına uygun geçirip, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmamızı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamızı, hatta Peygamberi zişanına, firdevsi arada komşu düşmemizi Allah nasip eylesin. Dualarımızı ismi, azamın hürmetine, nebiyy-i ekremi hürmetine kabul eylesin. Bizleri ve evlatlarımızı şu diyarlarda imandan, İslam'dan uzaklaştırmasın kıyamete kadar nesillerimizi, cürriyetlerimizi hep kendisinin sevdiği, razı olduğu mümini, kamil kullardan eylesin. Uzun ömürle, sıhhatle, afiyetle, hastalıktan, dertten, beladan salim olarak yaşayıp son nefese buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu diye diye gözümüzden perdeler kaldırılıp da Resulullah sallallahu aleyhi Efendimiz'i göre göre şu can emanetini teslim edip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp, cehennemden azat olup, cennete girip cennet nimetleriyle mütenaim olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Bir şeyi o Resulullah'a göre göre ölmek deyince bir şeyi söyleyip, onunla kapatayım sözümü. Bizim fakültenin sekreteri vardı yani fakültenin müdür idarecisi. Okullarda müdür oluyor, fakültelerde sekreter deniliyor. Dekan ilmi işlere bakıyor, sekreter idari işlere bakıyor. Bir çeşit müdür demek yani. O anlatmıştı, kendi memleketinde bir iyi adam varmış. Mübarek bir adam. Hastalanmış ve hastalığı ilerlemiş kendinden geçmiş koma diyorlar ya şimdi eskiden ne derlerdi? koma haline yani kendinden geçme bayılma hali. şekerat ölümün şekeratı. yani o haldeyken böyle başında bekliyorlar. söz söylüyorlar, cevap vermiyor. zor nefes alıyor. Bo anından boncuk boncuk terler çıkıyor filan. böyle kendinde değil adam. böyle dururken etrafındakiler de ölümünü beklerken birden bir toparlanmış bir doğrulmuş yaptığı yerden zahmet buyurdunuz ya Resulallah, demiş zahmet buyurdunuz niye zahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş buna sonra la ilahe illallah de Muhammeden abduhu Resul demiş hadi ruhunu teslim etmiş yani ne olmuş Resulullah ziyaretine gelmiş o da utanıyor niye zahmet ettin buraya kadar geldin ya Resulallah diyor ruhunu öyle teslim ediyor Ölüm bu. Bak muhterem kardeşlerim. Bir başka ölüm. Bizim caminin cemaatinden bir ayağı hastalandı da kesildi. Topal kaldı. Son yıllarda topal yaşadı. Bir ihvanımız, kardeşimiz vardı. Ölüyor karısı da bir evliya kadın hocamızın evine gelirdi kapıyı çalmaz beklerdi ancak açılırsa kapı öyle girerdi veya bir başkası gelip çalar kapıyı çalarsam hocamız kalkacak belki kapıyı açmak zahmet olacak diye böyle kapıda beklerdi mübarek bir kadındı adam ölecek topal ihvanımız ölecek elin nefes alıyormuş böyle ter fışkırıyormuş böyle yüzünden Karışla acımış, hayatı beraber geçirdiler, bu bizim efendinin ne sıkıntı çekiyor ölürken kim bilir, ne acılar çekiyor diye. Böyle alnından şeyi siliyormuş, terleri bir taraftan bezle siliyormuş, bir taraftan da acıyarak diyormuş ki, ''Efendi çok mu zahmet çekiyorsun, çok mu acı çekiyorsun?'' diyormuş yani böyle soruyormuş. Ne demiş o mübarek. ''Ne zahmet çekmesi hanım?'' demiş. Hocamızla Arafat'a çıkıyoruz çıkıyoruz demiş. Tek ayağımla yetişeceğim diye nefes nefese, ondan zorlanıyorum demiş. Ondan sonra ruhunu teslim etmiş. Bak Allah nasıl gösteriyor. Yani ölümün sıkıntısı var sıkıntısı var ama bak Allah Arafat'ta çıkışın zahmeti gibi gösteriyor tek ayağıyla hocamıza yedişeceğim e, gibi gösteriyor o sıkıntıyı memnun memnun ruhunu teslim ediyor. görüyor musun Allah'ın işini yine bizim bir manufaturacı Mustafa diye böyle kınalı sakallı bir amcamız vardı babamın arkadaşı çok güzel yüzlü çok güzel bir halde bir kimseydi o da kendinden geçmiş ölmek üzere etrafında Yasin okuyorlar gözleri kapalıymış konuşamıyormuş filan ama Yasin'i yanlış okurularsa düzeltiyormuş yani ayette bir yanlış bir şey oldu ama düzeltiyormuş demek ki takip ediyor sonra birden şöyle bir gülümsemiş ama kendinde değil böyle bir gülümsemiş şok yüzüne bir şey yayılmış filan <gülüyor> ne oldu demişler niye güldün demişler Hoş geldin dediler de ondan demiş, çendete hoş geldin dediler de ondan demiş, teslim etmiş. Yani muhterem kardeşlerim, biz bu dünyada bir hayat sürüyoruz, siz bir hayat sürüyorsunuz, hepimiz bir hayat sürüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. İnsanları aldatabilirsin, kendimizi de aldatabiliriz. ama Allah aldanmaz. Öyle bir ömür sürmeli ki güzel ölmeli insan. Öyle güzel yaşamalı ki güzel bir şekilde ölmeli. Allah bize hayırlı uzun ömürle yaşamayı nasip etsin. Güzel bir ölümle ahirete göçmeyi nasip etsin. Cennetiyle, cemaliyle bir şeref Hesap ona göre yapmak lazım. Allah'ın seveceği kul olmak esasına göre çalışmak lazım. El Fatiha. Yastı kaçta oluyor? Beş dakika sonra. Beş dakika neden bıraktım? Hafdest alın diye. Sıkışan varsa Hafdest alsın diye. Yoksa bırakmazdım, bırakmazdım konuşmayı.